<gülüyor> selam gençler Gençler selam <gülüyor> Nasılsınız? İyilermiş Risto, çok iyilermiş Çok şükür Diyor iyiyiz Diyorlar ki Risto nasıl? O sesimizi duymuyor <gülüyor> ama sen sesimizi duyur dediler Ben de ki işte iyi, iyi, gibi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi gibi Niye gibisin? Bence hiç girmiyorum ona ee, Tamam ona girmeyelim Ona girmeyelim <gülüyor> istiyorsam onu başka bir e, özel episod <gülüyor> g demoralizasyon bölümüne hoş geldiniz diye. Aslında şey, Nerdist'tekiler yapıyor. Hostful diye bir şey yapıyorlar mesela ayda bir falan. Hı hı. Bunlar üç, üç tipi ya bunlar. Hı hı. E, i̇şte Hardrick var, bilmem ne işte. Bunlar kendi dertlerini anlatıyorlar, dertleşiyorlar. Birbirlerine işte e, yaşadıkları, kırgınlıkları, sıkıntıları falan anlatıyorlar. Muhabbet ediyorlar öyle. Ki benim de hoşuma gidiyor bu, e, neden bilmiyorum. Samimi geliyor. Ya oğlum zaten biz ne konuşmaya kalkarsak kalkalım aslında bir şekilde konuları oralara getirmiyor muyuz? İlla ki. Ama mecbursun ona yani dümdüz oturup e, evet çocuklar bugün x-men konuşuyoruz falan diyemezsin ki. Yani bir şeyden bahsederken sonuçta senin o bahsettiğin şeyin senin üzerinde uyandırdığı etki üzerine konuşuyorsun. Hani böyle mal ansiklopedik bilgi vermiyorsun ki yani. Orası söyle Bugün bu şimdi ne bu? Giyik bakışı mı bu? Bu giyik bakışı ve saygın yok. Evet right, saygın yok. Saygın, kişisel... saygın bizi sattı. <gülüyor> gidip, gidip hanımıyla izledi. <gülüyor> evet. İzledik ah. şimdi Days of Future Past'i. Geçmiş günler geleceği. Evet geçmiş günler gelecek. Gösterimden çıktık. <gülüyor> 3D izlemedik. <gülüyor> 3D izlemedik. Türkçe dublajlı izledik. <gülüyor> Hiçbir şey anlamadık. <gülüyor> yok yok İngilizce, İngilizce izledik. 3D izlem iyi ki izlemişiz dedim ben bu arada. Onu bir aradan çıkarayım ya. Yani yani? ben zaten gözlüklü bir insan olarak 3D taraftarı olamadım hiçbir zaman. Çünkü ne fizyolojik olarak hakkını verebiliyorum. Çünkü lens kullanmıyorum. Bir de eee bende hem astigmat var hem şey var, migren var. Hani bazen bayağı şiddetli işte, baş ağrısı da yapıyor. O yüzden 3D'yi pek sevmiyorum. Onu şeyi söyleyeyim bir... baba. Oraya girmeden hemen Hı -hı. E, niye iyi ki 3D izlememişiz dedim hani daha önceki podcastleri dinlememiş olanlar... Ulan 3D izlemeden nereden biliyorsun iyi ki izlemediğini falan diyebilir ama... Daha önce çok film izledik ve ulan keşke bunu 3D izlememeseymişiz dedik. 3D Kaptan izlediğimi... Amerika de mesela sanırım o tarz bir şey yaşamıştık. Yine. Hayır bir de 3D'ye zorla... zorlandığımızı hissettiğimiz bir psikoloji de var. Evet. Bir yüzden... de zaten bu converted bildiğim kadarıyla değil mi? Tabii tabii. Yani 3D çekilmedi bu. Evet. Çünkü... Ant Credits'te de vardı hani şey 3D Conversion vesaire. Zaten şeyi de anlıyorsun yani bir jenerikte giriş jeneriğinde 3D'ye asılmışlar belli Bir de şeyde e, Xavier'ın Cerebro'ya girip evet, uzun süre evet. sonra Cerebro'ya girip işte bütün o e, insanları, bağırışları, mutantları vesaire. Hani havada uçuşurken gördükleri var diye. Bir de anladım kadarıyla orada bir kasmışlar 3D'yi. Onun dışında sanırım zaten çok. Faso böyle bir derinlik vermişlerdir falan gibi duruyordu hani 3D anlamında. Evet, zaten e, mümkün olduğu kadar spoiler vermemeye çalışacağız da bence spoilerlık da pek bir film değilmiş yani. Çok spoilerlık bir durum yok. Yani <gülüyor> hani insanlar böyle çok aşırı büyük beklentilere girmeden e, gidecekse filme... Ki bence öyle olmalı. He, ne bekledilerse o çıkacak karşılarına fazlası değil. Evet. Yani eksiği var fazlası yok diyebiliriz ama şeyi söyleyeyim ben baştan ben filmi beğendim. Yani ben açıkçası fi filmle ilgili hani Godzilla gibi ya da Nuh gibi nefret ederek çıkmadım. Evet. Ama şey hani vitaminsiz portakal yemiş gibi bir hisle çıktım. <gülüyor> Anladın mı? Yani yedim de niye yedim? <gülüyor> Yemeseydim de olur muydu acaba falan gibi bir hisle çıktım açıkçası. Hani bunu da baştan söyleyeyim ben Tabii ki büyük bir beklentiyle gitmedim ee, ve hani az çok böyle bir film olacağı e, kana herhalde kafamda bir şekilde oturtmuştum. E, fakat ben hani bir yandan da içimdeki bir e, optimist prime optimist prime dedik ya <gülüyor> optimist prime e, şey hani lan belki bu herif aklı başına gelmiştir e, ne bileyim. ...güzel bir şey yapmıştır... Ee, ...en azından ucundan köşesinden bana... ...oha lan, of çok iyiymiş falan dedirtecek... ...birkaç sahne... ...bir iki dakika koymuştur mu... ...acaba sanki belki... E, ...isteği vardı... ...arzusu vardı diyelim... ...o karşılanmadı... ...ve e, dolayısıyla... E, ...ne bileyim e, her zaman olduğu gibi... ...insan e, en azından ucundan tutup da... ...çok böyle beğeneceği bir şey bulamadığı zaman... Ee, ölümüne e, kötü yönlerine fokuslanıyor. Ha, ben de öyle olmadı. Ben aksiyon sahnelerini çok beğendim filmin. Ben aksiyon sahnelerini çok e, şu açıdan beğendim. Yani bir ögesini beğendim daha doğrusu. Blink ögesini beğendim. Blink, Blink'i Evet, çok güzel kullanılmıştı. Ama mesela e, o ben Jennifer Lawrence'ın aksiyon sahnelerinde acayip beğendim. Ama yani Jennifer Lawrence hem de yani hem de e, Avengers' da bilgi... eleştirdiğim. Ee, evet. Karaografilere benzeyen karaografiler olmasına rağmen çok beğendim. Ama Mystic bütün avin yani, e, bütün açıyordum. X Men <gülüyor> serisinde aynı o akrobatik e, ve şey e, aynı hareketleri kullanıyor zaten. Evet ama Jennifer Lawrence da güzel durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben aksiyonlu beğendim filmin e, açılış sahnesini de beğendim e, açılış aksiyonunu da beğendim. Ben aslında aksiyon anlamında biraz yetersiz buldum e, ve tabi. E, benim gereksiz bulduğum aksiyon sahneleri vardı ama yetersiz bulmadım yani. Ben aksiyon sahnelerini biraz yetersiz buldum. Belki de daha fazla ortak koreografili dövüş sahnesi görmek istiyordum. Beklentim o yöndeydi. Çünkü hani en büyük derdimiz şeydi ya filmde o 75 tane şey var oyuncu var kadroda görünen bu heriflere hani nasıl ne kadar vizyon zamanı verebilecekler. Bunları gösterirken de nasıl e, hikaye anlatacaklar falan filan. Hani o anlamda Bryan Singer'ın hani şey yapmış olması bazı hani büyük isimli oyunculara bile hani az zaman ayırıp ayırma kararı cesur bir kararmış yerinde bir kararmış. Yani zaten burada mı? Ama... Senin söylediğin gibi bir beklenti bende yoktu. Hani Avengers'ta olabilecek bir beklenti o tamam mı? Hani Hulk var, o var, bu var işte. O Titan'ın tamamı düşünsene. Kaptan Amerika, Thor, ıvarı zıvır. Burada e, belki çok büyük bir X-Men okuru olmadığım için de olabilir. Bu hani Hı -hı. karakterlerin genel olarak çok büyük çok büyük bir hayranı olmadığım için de olabilir. O yüzden de olabilir ama bende şey beklentisi yoktu. Aa, bir sürü adam var abi nasıl hepsine yeteri kadar e, hani ekran zamanı tanınacak falan demiyordum çünkü Avengers'ı hiçbir zaman bir takım olarak göremedim hep büyük büyük kahramanlar tamam mı? bir sürü büyük kahraman ama X Men'i takım halinde göre, görebildim. Yani hani o takımın içinde çok ön plana çıkmayan karakterler her zaman olacak. Çizgi romanlarda da öyleydi. Evet. İşte hep birkaç tanesi daha ön planda olacak. Öyle düşünerek sanırım hani izlediğim için de girerken de filme. Diğer X-Men filmlerinde de hep bununla karşılaştık. Ve onları da Singer yönetiyordu falan filan. Hani... ilkini yönetti. İkincisi... Evet. Üçü kendi yönetmedi. Superman'e gitti iki de iki de e kendi de, yanında şey de e, Cyclops'u da götürmek istediği için onu da öldürmüştü orada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da Superman'i e götürdü onu. Lüzey'nin Godoş kocası rolündeydi. <gülüyor> evet. Neyse ben açıkçası birazcık daha e, çünkü yani bir yandan da tabii e, şöyle bir e, mazeretim var diyeyim. Bütün promosyonlar vesaireler hep karakter üzerinden gitti ya. Evet. Ve o kadar karakter tanım yani tanıtımı ve reklam bütçesi <gülüyor> ayırmış olmalarına rağmen aslında hikaye topu topu hani 3 kastan 4 e, karakter üzerinde dönüyor. Yani hani Mystic bol bol izledik. Evet. Wolverine e, sıkılana kadar izledik. Ama Wolverine'ni izledik de Wolverine'ni aslında Tabii, izledik. Tabii Wolverine'ni neredeyse hiçbir aksiyon içinde izlemedik neredeyse. Aynen ve bildiğimiz Wolverine karakteri olarak da izlemedik. Bu benim için iyiydi mesela. Bana iyi geldi yani o. Hani çünkü diyorum ya hani sıkılana kadar izledim. O kadar. Fazlası değil. Hani böyle bokunu çıkarmamış. Wolverine bokunu çıkarmamış filmde yani. Tabii tabii. Wolverine bokunu çıkarmamış ama hani <gülüyor> sadece filmi taşıyabilsin Hugh Jackman diye okumak. E yapılmış bir Wolverine e, seçimiydi. Ki ne hikayeyle alakası vardı? Yani orijinal metinle, e, şey çizgi romanla. Çünkü e tabi evet, orijinalinde geriye giden e, şey, Kitty Pryde'di. E, bunda da sadece Wolverine e, seyirci çeksin diye geri gitti. Ama ya yani mantıklı bir bağlantı değildi senaryo açısından. Yani mantıksız bir bağlantı değildi senaryo açısından. Mantıklıydı. Hani... Senin beynin kaldırmaz bunu, işte seninki de kaldırmaz, benimki de kaldırmaz. Aa seninki kaldırırken hani çok mantıksız bir bağlama olmamış yani. Yani tırt hani e, bana birazcık tırt durdu nedense. Çünkü yani böyle bir şeyin e, hani e, bağlanması, fizyolojik olması, nörolojikten çok psikolojik olsa gerek diye düşündüm ben. Yani fiziksel bir zarara niye uğrasın ki bu, bu adam e, diye düşündüm geçmişe gitti diye. Ya işte oradaki prosedür hani... E, anladım, anladım dalga, yani... Elektrik falan bir şeyler işte. Tabii. Fiziksel bir zarar verecek. Bunu baştan söylüyor. Bak diyor, fiziksel, bunun zararı. O zaman fiziksel olarak en az zararı kim görebilir ya da kim kendini işte yeniden iyileştirebilir? E Wolverine'i Wolverine gönderelim. Gerçi film içinde mesela normalde geri gidecek olan Xavier'di diyor Wolverine. Tabii. Yani, o da ayrı bir hikaye. Yani şeyi izlemeyi isterdim mesela. Wolverine değil Xavier geri dönmüş olsaydı nasıl olurdu? İşte o değil Kitty Pryde kendi dönmüş olsaydı nasıl olurdu? Hani o açılardan da izlemeyi isterdim mesela filmi. Çok sıkıcı olurdu belki bir noktadan sonra ama Hı -hı. isterdim yani. Yani e, filmin ilk yarısı ya yani en azından şey e, Xavier ile e, Eric arasındaki diyalog ve hani, ikisi de çok iyi oyuncu sonuçta. Evet. Tamam. Adamlar filmi satıyor sana ama işte genel e, büyük X-men skalasında düşündüğün zaman o o ikisinin e, şey karşılıklı oyunculuğu bana çok yeterli gibi gelmedi. Evet. Çünkü biraz cılızdı. Evet. Çünkü X-men lan yani şey değil, on slot değil, <gülüyor> anladın mı? x Xavier ve e, Eric'in şey Bromance'ı da de değil. E, onun ötesinde tabi. Fragmanların ve e, promo çalışmaların Büyük yalan olduğunu e, Görmek ayrıca biraz can sıkıcıydı e Posterlerin hepsi palavra hani. Posterler palavra Ondan sonra tabi e, Şeyler hani promosyon malzemesi olarak çok iyi kullanılmıştı O hani geçmişe gittik işte e, Hani hatırlıyor musun Bir, ta bir evet, tane evet. özel web sitesi JFK, JFK, Roosevelt evet. Roosevelt diyorum şey e, Nixon bilmem ne Hani ee onlar promosyonda çok iyi kullanılmıştı. Orada bir araya girebilir miyim yani O konuyla ilgili çok büyük bir sıkıntım var benim. Şu son Godzilla ile X-Men'de üst üste gelince iyice böyle harika <gülüyor> çıktı. Amerikalıların geçmişte yediği bokları, <gülüyor> yaptıkları bütün çirkinlikleri ve kötülükleri e, bir süper kahraman hikayesine bulayıp tekrar pazarlamaya çalışıyor olmaları ve bunu hani bir özür dileme biçimi olarak da değil tamamen... E, para getirecek bir malzeme olarak görüyorlar bunu hani onu veriyor sana filmler. Ben acayip acayip sinir olmaya başladım o işte. Yani hani Godzilla'da ulan sen bu bombayı bu adamları atmışsın. Bu kadar insan öldürmüşsün ve bunu şimdi aslında biz dosttuk. Burada işte Godzilla'yı öldürmeye çalışıyorduk. Biz Rusya'yla da iyiydik ya soğuk savaş dönemi falan gibi bir saçma sapan bir şekilde hani Çocukları gerçekten bu filmlerle buna inandıracaklarsa, yazılı tarihlerini değiştirmeye çalışıyorlarsa çok çirkin bir hamle. Hani o kadar olduğunu zannetmiyorum tabii ben ki. Ben de o öyle olduğunu zannetmiyorum tamam, para, da. Hani tabii tabii. CFK ama ha, onu söyleyeyim sen sonra bitir. Bence CFK hikayesi beni gülümsetti mesela. Hani evet ama... E, spoiler etmeyeyim hani Ben de. Ben bire birebir görürüz diye düşündüm. Anladın onu mı? Ben de istiyordum. Yani... E, Tarihin içinde evet, evet. ilk o promalara filmde... öyle bir kullanmışlar ki o siteyi öyle bir yapmışlar ki gerçekten aynen, onu aynen. bekliyorsun. Ben de bekliyordum. Hani birinci filmden sonra hele. Çünkü herifleri direkt e, Küba füze krizinin ortasına koydular. Evet. Tamam mı? Hani şimdi ya bir de burada Nixon'da... filmin başında da Wolverine'e geçmişe yollarken ya bak hani sinirlerine hakim olamazsan psikolojik çalkantı Söyler. yaşarsan zamanda sıçramalar yaşayabilirsin gibiğinden bir laf ediyor Kitty. Ve hani o promolarla bilmem neyle her şeyi kafanda birleştiriyorsun. Filmde bile seni kandırmaya devam ediyor daha ilk çeyrekte. Çok pislikler oğlum. <gülüyor> yani e, böyle beklentiniz varsa karşılanmayacak onu söyleyelim de. E, ben açıkçası şey... E, yani bir önceki e, bir yazımda şey demiştim hani... E, Süper Kahraman filmi e, tonajını işte Nolan belirledi vesaire. Ve son zamanlardaki bütün Süper Kahraman filmlerinde birazcık daha bir ağırlık, bir e, somurtkanlık bir... Daha, e, e, bir daha atmosfer. karanlık, atmosfer, biraz daha konuluk. gerçekçi. Aynen. E, çabası, acaba Bryan Singer'ı da etkilemiş midir e, dedim. Yani bence çok etkilememiş. Hı -hı. İyi de yapmış aslında o anlamda. Ama belki de... E, Kaptan Amerika 2'deki e, gibi birazcık daha e, politik, birazcık daha şey e, hani yani o zamanın günceliğine bize aktaran... E, daha net aktaran daha doğrusu. Ee, şeyler kullansaymış ki aslında çekimlerde, ara katlarda falan çok kullanıyor bunu. Kullanmıyor değil. İşte bazen bir bakıyorsun aha şey projektör mü bozuldu diyorsun. Şey hani meğer... Orjinal sahnelermiş. orijinal, sahneler orijinal sahnelermiş. Eğer meğer işte e, hani o zaman... Katlar Amerika'da kullanmışlardı. Hatta evet, evet. ikisinin sonunda da iki filmin kreditsiz... E, e, yani kapanışı şeyinde, jeneriğinde ikisinde de şeyi gördüm. Hani British Party'e teşekkür ikisinde de vardı evet, yani. evet. ama o da çok havada kaldı gibi geldi bana yani ben hani o o o sahneyi çok net bir şekilde Wolverine'in uyandığı sahnede görmüştüm aslında. Hoşuma da gitmişti çünkü lava ışığıyla açılıyor tamam evet. mı? hani tamam sen bu döneme geri geldin diyor hatta ondan sonra işte bir bir sahne daha var orada iyice ha ha ha oluyorsun ve hani adapte oluyorsun hatırlarsın sen de o sahneyi şimdi spoiler etmeyeyim. ama Ondan sonra hani üstündeki kıyafetlerden bile aslında ben hani o dönemin havasını çok hissetmedim. İşte çevre figüranlardan vermeye çalışmış. Bir de Mystic'in bir dönüşme sahnesinde hani bir Tabii. gözümüze sokulmuş. Ama onun dışında evet yani. Hayır hani çok görsel öge var. Ama Kaptan evet. Amerika'daki ama bir yoğun atmosferi var. Evet sana. atmosferi ve hissiyatı o ilk uyanış tanesinden sonra bir daha toparlayıp veremiyor. Evet. Ee, o ufak bir hayal kırıklığıydı benim için. Tabi bir de e, hani daha demin dediğim gibi ben daha böyle X-Men e, hani ilk filmde bile, ikinci filmde bile hatta üçüncü filmde bile daha çok gördüğümüz hani en azından o Danger Room senaryolarında bu adamlar birlikte çalışıyor. Hani sözde e, bir ekipler falan bu dinamiği daha fazla görmek isterdim açıkçası. Bir açılış sahnesinde görüyoruz ama. Evet yani açılış sahnesindeki aksiyon o yüzden benim hoşuma gitti mesela. Hem hani hepsi arasındaki dayanışmayı da görüyorsun, hepsinin güçlerini de görüyorsun vesaire. Yani e, bir şeyim de şuydu e, benim. Ben e, tabii ki X-Men e, kendi mitolojisi içerisinde bile kendi mutant güçlerini sınıflandıran işte hani sen alfa levelsın, sen omega hmm. levelsın falan filan diyen bir çizgi roman ama e, en azından oradaki görsel cafcaflık sana şeyi veriyor. Yani Omega Level işte e, Magneto ile küçük Kırık Wolfer'in kapıştığı zaman bile hani belki de bu sefer değişecek ya da hani dinamik işte Splash Page'lerle falan o e, aksiyonu tadını sana hissettiriyor. Ama gittik ki de e, hele bu filmde ilk filmde çok hissetmedim ama ilk bu filmde güç dengesizliği çok gözüme çarptı benim. Yani o bir yandan köprü kaldırıyor üçüncü filmde. Ondan sonra zaten bir de Phoenix çıktı. Olay koptu. Onu bir derleyip aslında bunlar da mutant ama bunlar da az mutant bu çok mutant gibi bir durum var gibi hissettim. Anladın mı? Yani Warpath adam ama öyle çizgi roman Evet. Öyle. Ama... Kendim de söyledi şimdi. Yani. Çizgi romanda da öyle ama çizgi romanda mesela bir şeyde baktığın zaman işte Dark X Force'ta falan. Ee, hani bir özelliğinden değil ama orada hani, sayfayı dolduruyor ya bir kere dev gibi bir adam burada ufacık kalmış şıp da öyle. Hani o dramatik etkiyi, o aksiyon etkisine hani ben e, filmin vereceği tabii görsellikle hani daha güzel olmasını isterdim. Ya yani ben hani şeye X Men'de sanırım çok uyuz oluyorum. Ee, hani bir karakterin çok dandik bir gücü var tamam Hı -hı. mı? Sırf e, sanki o gücün kullanılması gereksin, ona zorunda kalınsın diye hı hı. E, takıma alınmış karakterler oluyor. Yani hani işte atıyorum, hani tandik tandik bir özellik düşünmeye çalışıyorum da yani sırf duvarlardan geçebilme özelliği olan bir mutant düşün. Sadece duvarlardan geçebiliyor ve işte e, atıyorum bina e, demirden çelikten yapılmamış. İşte i̇çinde kimse yok. Hani bütün şeyleri çıkarıyorsun diğer mutantların özelliklerini kullanarak hani girebilmesi olayını ve sadece bu karakterin özelliğiyle girebiliriz hacı falan ne getiriyorsun. Tabii, Onu tabii. Şimdi ben ondan nefret ediyorum. Çizgi romanlarda milyonlarca kez yapıldı özellikle X-Men serilerinde. Filmlerde kullanmadılar bunu. Yani özellikle bu filmde yoktu mesela. Öyle. Hani sırf o dondurabildiği için bu karakteri öldürebiliriz gibi öldürülen bir karakter veya işte sırf o yakabildiği iç, için falan yoktur. Hayır ilk dövüş sahnesinde e, o vardı. Hayır oraya getiriyorlardı az kalsın mevzu. Hayır oraya getirdiler zaten. Yok Bütün be. hikayeyi ona bağlı Ama geriye mesela. kalan ya yani, spoiler etmeden çok zor bunu konuşmak da hani düşündüğün gibi olmuş olsaydı e, kaybetmezlerdi oradaki savaşı falan gibi bir durum var. Ama aslında Hayır. kaybediyorlar. Şimdi... Benim demek istediğim şuydu orada. Hani evet. E, alternatif yok mu? Var. Ama hani onu bir araç olarak kullanmayı tercih etmiş. Bryan Singer ve yazar ekibi demişler ki. Ha, burada bunu bir önceden nasıl çalıştığını, ne ettiğini bir gösterelim. Ondan sonra bunu ana hikayeye taşırız dediler. Ama mesela izleyici olarak baktığın zaman orada ulan, portal açabilen bir kız var. Hı. Değil mi? Hani senin erken uyarı sistemin var. Ki e, filmdeki e, şey... Warpath'in bütün görevi bu evet. alarm yani ve buna çare olarak kullanmayı tercih ettiğin şey tamam hikayenin başlamasına sebep olacak olan şey yani e, zamanda bilinç aktarma olayı bunu tanıtman lazımdı tanıttın eyvallah da hani izleyici olarak onu gördüğün zaman yani senin yapabil yani senin tek çarem bu değil ki çok bariz gösteriyor ama onda zaten çare olarak kullanmamış ki hiçbir çareleri yok olduğunu göstermek için kullanmış. Bir çareleri yok. O bir çare değil. Yani tamam. dönüyorlar ve yine yenemiyorlar. Dönüyorlar ve yine yenemiyorlar. Evet. Hani yani yenmek için kullandıkları bir metot değil tabii evet, ki. Değil. Ya ben onu kastediyordum. Hani <gülüyor> evet. olayı çözebilmek için mutantlardan birinin özel gücü sadece onunla olabilir falan gibi durum. Bunda yoktu aslında. Tamam. Yani bütün hikaye bağlama açısından tabii ki yoktu. Ama o durum olarak bakmak gerekirse hani orada. Senin strateji olarak benimseyeceğin şey bu olmamalıydı anladın mı? Çünkü çok deniyoce bir şey yapıyor aslında. Niye ya yani indirmiş olsalar hepsini kullanımı güzel karşılayacaktın yani. Okey bunun sayesinde kazandılar diyecektin. Ya yani işte Edge of Time mıdır nedir izleyecez ya şimdi. Ha, of o of da tomorrow. yani on, ondaki olay da o gibi. Yok, yok, yok. Mı? Hani ben böyle sadece o, o açılış dönüp sahnesi dönüp, de... geri gidip deniyorlar. Ben sadece o açılış sahnesi için konuşuyorum. Yani şeyi göstermiyor bizi. Belki yani söylüyor şeyin ağzından ki Pryde'nin ağzından hani her seferinde War, Warpath sayesinde ilk olarak işte haberini aldık geldiklerinin işte ama her seferinde farklı bir taktik denemişler. Hani portalları ileride kurmayı denemişler, e, portalı içeride tutmayı denemişler işte diğer karakterlerin hepsini bishop'u önde denemişler orada burada hani bir sürü taktik denemişler ve olmuyor. Biz son denemelerini izliyoruz. Son denemeleri de patlıyor, diyor ki yok, biz bunları durduramıyoruz yani. Hayır hayır zaten oradaki amaçları durdurmak veya bir şey değil. Onlar bir aslında bir kaçamak hayatı yaşıyor orada, bir yere saklanıyorlar. Saklandıkları zaman da bunlar geliyor, sentineller geliyor ve kaçış metodu olarak kullandıkları bir strateji. Ama tamam, e, hani dediğin gibi e, herkes ölmüş olsa, bir bu ikisi kalmış olsa denenecek bir tek, e, bir strateji. Ama yani bunu yani bizim gördüğümüz, izlediğimiz sahne bunu gerektirmeyen bir sahneydi. Anladın mı? Hepsi atlayalım portala gidelim diyebilecek bir e, durumdaydı. Onu demek istedim sadece. Yoksa senin dediğin gibi filmde ha, işte X-Men 3 Last End'deki gibi sadece Wolverine işte Phoenix'i öldürebilir durumu yoktu. Ha, onu da sadece Wolverine geçmişe gidebilir şeklinde kullandılar. Ama e, şey bu arada ben... Quicksilver'ı kullanış tarzlarını çok beğendim. Ben de çok beğendim. Beklemiyordum hiç. Ben bu ee... filmde en çok onu beğenmeyeceğim düşünüyordum açıkçası. Ama Aynen. çok çok güzeldi. Daha da fazla kullanabilirlerdi. Sonlarına doğru yine ona benzer bir sahne geldi. Ben acaba kullanacaklar mı dedim. Mystic'in e, bizim cüceyle e, baş başa kalır gibi olduğu bir an var ya. Evet. Orada acaba kullanırlar mı? Yine bir zaman yavaşladı. Dur bakayım ne oluyor falan derken. Ama hani evet olarak... Çok iyi kullanmışlardı. Esprileri yerindeydi. Evet, güzeldi. Göndermeleri güzeldi. Fakat hani ben onu daha daha fazla izlemek isterdim açıkçası. Çünkü hani son zamanlarda <gülüyor> izlediğim filmlerde hani filmin ilk 5 dakikasında ölen ünlüler diyoruz ya. Hı -hı. Onun gibi bir durum vardı aslında. Hı -hı. Hank, e, Beast Hı -hı. yani hani filmden çıkartsam ben hiç eksikliğini hissetmem hani o, o durumdaydı. Hani işte diyorum ya 3 taş çatlasın 4 yani 4. Beast. Yani. Ama hani olması da ekstradan batmadı da bana. Ben Beast'in açıkçası e, hani daha önce de söylemiştim wireworklerini pek sevmedim. Yani e, Wirework dediğim hani bu adamlar zıplarken koşarken uçarken ip bağlıyorlar ya ve onun aslında bir şey sistemi var. E, Nedir? Tatrvali gibi bir sistem var. İpin diğer ucunda 3-4 kişi vardır. Zamanında zıplatırlar, hoplatırlar. Hani daha iyi yapabilirlermiş gibi geldi çünkü hıplama, zıplamaları, hoplamaları çok gereksiz ve şey buldum. E, gerçeksiz buldum. İnanılır gibi değil. Dışı buldum evet. Ama bana batmadı. Yeni e, makyajına ne diyorsun? O da batmadı. Yani sıkıntı Eski aramadın. Hatta yaşlılığını gördüğümüz evet. sahnede kötüydü mesela oradaki matiyaj çirkin duruyordu. Zaten onu da çizgi romanlarda çözdüler ya bu sürekli mutasyon geçiriyor. Evet. <gülüyor> Hatta Marvel Now başında da tekrar bir mutasyon geçiriyor <gülüyor> kendisi. Ee, ki ben aslında birazcık daha böyle hayvansı kedimsi halini daha çok seviyorum. Hı. Şimdi böyle gorilimsi bir şey yaptılar adamı. Şimdi buradan sonrasını spoiler deyip Tamam. Spoilerle gidebiliriz diyorum ben hani Buraya tamam. kadar dinlemişler için fikrimiz genel olarak budur Hani ben e, Bayıldığımı söyleyemem ama ben beğendim filmi e, Zayıf bulduğum e, yerleri söyledim Çok zaten beğenmediğimi söyleyemem Ama e, Ama e, evet, yani evet. Hayal kırıklığını uğratan Şeyler oldu Yani skalaya bakacak olursak Ben hani 10 üzerinden 5 e, buçuk 7-7 buçuk veririm ya Buradan sonrası spoiler. Bundan çünkü, sonrası spoiler. Ya çünkü konuşulması gereken bir end credits sonrası sahne var. yani evet. e, Hala kapatmamış olanlar varsa <gülüyor> şeyi söyleyeyim. Hani yazılardan sonrasını bekleyin yani bir sahne daha var. Var var. Yine beklemeyeceksiniz. Salonlar kapatacak, kesecek, yayınlanmayacak uyuz olacaksınız. Yani o yüzden e, podcasti filmi izledikten sonra dinliyorsanız buradan sonrasını dinleyin tabii yani. Tabii, tabii. Şimdi, e, end credits sonrası bir sahne var. Onlar önce ben şeyi söylemek istiyorum ya bu Jennifer Lawrence'ın mistiki first first class'ın sonunda nasıl bıraktık abi biz onu gitti ya nereye gitti şey erik'te birlikte değil mi yani evet. kötü oldu ya yani bu filmde de e, hayır kötü olmadı aslında oldu hayır hayır aslında kötü olmadı ee, şey milliyetçi ol <gülüyor> yani, yani ama hani e, oradaki olay şey değil miydi ya yani idealist oldu aslında idealistliği o yani. geçtim e, o bir mutanttı. Hı hı. Mutant tarafını kabul etmiyordu. Kendini çirkin buluyordu. İşte öyleydi, böyleydi falan filan. Ve sonra mavi, çıplak gezen, işte garip görünümlü, şekil değiştirebilen biri olduğunu e, kabullendi. kabullendi ve gitti. Hı hı. Mutantım ben dedi. Mutantlar bu taraftan falan dedi. Geriye de işte daha e, humanist olan diğer mutantlar kaldı falan. Evet. Öyle bir durum Yani Birisi e, mutantist, birisi humanist kaldı. <gülüyor> evet. Şimdi ama bu filmde Yine böyle hani daha e, humanist bir mislik gördüm ben. Ya yani daha humanist bir mistikten ziyade ben. Hani Duygularına sürekli. Yok yok ben şey e, orayı o o o şeyi güzel buldum. E, çünkü e, dönüşüm aşamasından bahsediyoruz ya. E, hani ben mistikin Erik'le birlikte birinci filmde First Class'te ayrılması sonrasında hani hakikaten. E, İnile anarşistler gibi, tamam mı? E, takılmayı hedeflediğini e, düşünüyordum. Ama Erik öyle bir adam değil abi. E, Erik öyle bir adam değil de, Erik'in öyle bir adam olmadığını, ya daha doğrusu insanlığa karşı e, çok böyle açık ve herkesi e, öldürebileceğini daha tam olarak oturtmamışlardı bence birinci filmde. Çünkü patlatmak istiyordu şeyleri e, gemileri, ama e, engel olundu. Hani gerçekten patlatabilir mi, patlatamaz mı? kararını aslında vermemiş gibi davrandılar orada. Tabii ki biliyorlardı. Evet yani orada ya bir çünkü... red, red için bir buffer koydular anladın mı? Aslında belki de denize düşürecekti yani sadece tehdit edecekti diyebilecek kadar bir buffer bıraktılar orada. O yüzden Erik'le birlikte gidenler çünkü orada onun bir extreme boyutu daha vardı Sebastian vardı anladın mı? Sebastian Show vardı. Evet Sebastian Show'u Erik yardımıyla durdurdukları için ve orada Erik ee, Sebastian şu öldürdüğünü sadece ya, şey biliyor, Xavier biliyor. Yani ondan sonra bir açıklama yaptıysa yapmıştır. Ama filmde öyle bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla o ideolojist ideolojik kafasıyla gitmiş olabileceklerine inanıyorsun e, genç çocuklar oldukları için hepsinin. E, fakat o yüzden e, şey Mysticim buradaki, bu filmdeki mücadelesinde de aslında herkesi çatı uçtur kesmemesi e, ve ya o işte. E, Öldür-Öldürme e, muhabbetlerini ben birazcık daha e, anlaşılır buldum. O tamamen PG-13 olsun diye evet. <gülüyor> yapılan Tabii. bir şey yani. Ama PG-13 olsun diye de değil çünkü 1-2-3'te Yani çok güzel olduğu çıtır, sahnesi vardı çatır çatır, çatır çatır ama kan görmedim hiç. Hayır. Yani. Mistik ama çatır çutur adam öldürüyor mesela 1-2-3'te. Ha evet eskilerini diyorsun. Evet. Onlar da PG-13'di sonuçta. Kan görmüyor yine. Kan görmüyordun o ayrı mesele. Neyse yani hani ben mistik konusunda yine de böyle bir şey kaldım hani e, Hatun iyi, iyi lan ve Hatun daha humanist aslında hala hani o tam olmamış falan gibi düşündüm ne yalan söyleyeyim ama, ama bize tabii de... şey müdahalesi sürekli var hani Wolverine geri gittikten sonra Xavier'in de sürekli müdahalesi var kıza anlıyor musun hani o da insani yönünü tekrar tekrar hatırlatmıştı olabilir ki bir ara öyle bir siktir lan geri mi dönüyor kız falan dediğimiz bir noktada var Şeyi evet. ama aksine Eriydi de bir o kadar iyi vermişler mesela. Hani gerçekten sempati beslemeye çalıştığın bir adam haline getirip ondan sonra seni tamamen ters köşe yapıyor. Sonra tekrar öteki köşeye yatırıyor. Yani çizgi romanlarda da Magneto ile ilgili Hı -hı. hep öyle bir durum vardı. Eski filmlerde de vardı ama onda daha böyle tır tır. bir şey biraz daha yapış yapış kötü oluyordu kötü olduğunda. Hani bu kadar yeni first class'te ve buradaki kadar... Belki de Fassbender oynadığı için. Hani. Ve yani aslında onu da anlıyorsun. Çünkü daha gençler daha yani ne istediklerini de tam olarak bilmediklerini görüyorsun bir yandan. Çünkü hepsinin kafasında bir ideoloji var. Bir ideoloji çatışması aslında birinci film. İkinci filmde o çatışma sonrası e, Fallout e, hikayesi devamı. Erik gerçekten kafasının dikine bir şeyler yapmaya çalışmış. Onun neticesinde e, hapise düşmüş ama onun yapmaya çalıştığı şeyleri de aslında işte diyoruz ya o e, kayıtları işte promolarda kullandıkları evet, kayıtları on falan. De var. Onları göstermiş olsalar hakikaten birazcık daha şey e, sempati duyacağın Magneto'ya. Belki göstermiştir kesilmiştir. Olabilir. Yani umarım böyle bir ankat versiyonu çıkardı. Onlar da daha Keşke. iyi yani Keşke. Ya en azından ben açılış jeneriğinde kullanacaklarını bekliyordum. Anladın mı? Godzilla filmindeki Hı. gibi. Ama mesela açıkçası bu filmin açılış jeneriği o kadar kötü ki. Yani Jenerik diyorum ya sadece 3D'ye hitap etsin diye bir şey yapmışlar. Şey ben. yani birinci filmin ikinci filmin e, açılış jeneriğinin e, şeyi sen söyle. Yani birli ile üçün mü? E, bir... Kopyası, Harman'ı e, gibi bir açılış jeneriği. Tamam, e, orijinal X-Men serisine birleştiriyorsun, First Class'ı birleştiriyorsun, Wolverine'i tayin yapıyorsun. Orada bir, öyle bir çaba var, e, onu biliyoruz. Fakat yani dandik bir açılış jeneriği. Kötü jeneriği. Ve açılışı bence e, çok iyi değildi o anlamda. Çünkü daha güçlü bir açılış yapabilirlerdi belki o jeneriği kullanmasalar. Anladın mı? Anladım anladım demek istedin ama ben diyorum yani ya, açılış aksiyonlu birden bir önümde büyük aksiyon bulunca ben keyif aldım yani o yüzden seyredim. Hayır illa ki canım zaten o aksiyon sahneleri seni filme filmin içine çekiyor ama ne bileyim ben o şey... Yani bir bağlama yapmamış aldım evet, Direkt evet, evet. çat aksiyonu vermiş. Ben o yüzden sevdim. Şeyi de yapabilirdi ama dediğin gibi. Hani böyle bir timeline'ı bize jenerikte ha. verirdi. İşte John F. Kennedy suikastinden işte tutuklandı. işte falan filan çat çat onları gösterebilir. Ya da en azından falan. geçmiş filmleri bir şekilde jenerik olarak verebilirdi. Çünkü... Zaman akışı olarak biz 2001 senesinde başlamış olan X-Men serisiyle şu ana kadarki bütün X-Men hikayelerini bağlıyoruz Tabii. diyorlar. Ve neticesinde yani e... böyle bir gelecek ortaya çıktı yer evet. varıyorlar. Onu gösterebilirlerdi açılış çeneliğinde. Evet. Yani onu işte şey, voiceover'la dış sesle falan yaptı. Evet. E, yani... şeyi Filmden sonra konuştuğumuz şeyi Hı. söyleyeyim hani. Brian Singer bence Star Trek <gülüyor> e, yönetmek istiyor. Yani e, daha açılışta girişte e, ortası delinmiş bir binanın içinden geçiyoruz ya kamerayla. Evet. İşte o e, felaket senaryosu e, fragmanda gelecek. Fragmanda da var hatta. E, o. Fragmanda da kullandı aynen. E, o bayağı böyle bir bana bir Star Trek posteri <gülüyor> afişi iyi hani. Ama öyle öyle bir şey var ki yani. e, geçenlerde yine Facebook'ta gördüm. E, birileri paylaşmış. Hani son zamanlardaki benzer posterleri böyle bir araya getirmişler. Hmm, o falan. evet. Hatırlıyor ee, Ve hani Star Trek olmasaymış bile on bin tane film çağrışımı yapabilirmiş yani açılış tanesi. Ya ne bileyim Star Trek çağrışımı yaptı. Sonradan bir de hani aradı da Star Trek'ten televizyonda öyle bir kez evet. verdi falan. Anladım ki Brian Singer evet. Yani Star Trek yönetmek istiyor. Bağırıyor ben yöneteyim. <gülüyor> bir sonrakini ben yöneteyim. Tabii eee. Bazı şeyler var, göz ardı etmemiz gereken, yani bazen batan bazen batmayan, ee, o Eric'in e, sentinelleri ele geçirme sahnesi. Her şey diyorsun, trendeki sahne. Onun öncesi ve sonrası da dahil olmak evet, üzere. Evet, kötü. <gülüyor> kötü, hani e, hangi, e, hangi şeydeydi hatırlamıyorum. E, hikaye arkındaydı bilmiyorum. Buna benzer bir sahne var aslında çizgi romanda. Ha, onu diyecektim. Bir film için kötü ama çizgi romanlar için çok e, aşina olduğun tarzda bir yaklaşım yani. Hani, evet, evet. Robotların içine metal sokuyor ya mesela evet. hani tren raylarını işte. Ha, şimdi ben orada hani şunu düşündüm. Robotları parçalayacak diye düşündüm ben. ben Parçalasa par daha film filme ha. uygun olacaktı ama onların içlerine metal yerleştirmeyi... Ben de daha sonra hani sadece onlar... E, ee, şey olduğunda e, sen söyle. Hani aktive olduğunda durdurabilsin, bozabilsin, kırabilsin diye hani e, metal sokuyor diye zannediyordum. Ta ki o son kareye kadar. Hani ondan sonra zaten herif Forge oldu. Evet. Yani o orada ben tamam hani film sonuçta kabul ediyoruz. E, çizgi romanda da benzer bir sahne var. Hatta e, birinci filmde de var. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya da iki, iki de. Hani manyetoyu giriyor Cerebro'nun içine. Ondan sonra bütün parçaları yerlerini çıkartıyor da işte bütün insanları hedef almaya başlıyor Hı. ya. O ikinci film miydi? İkide. Galiba. İkide galiba. Hani tamam orada o makineyi ben çağısıyla birlikte yaptım diye açıklamayı yapıyorsun. Mekaniklerini biliyor olduğunu varsayıyorsun. Ama yani hiç görmediğin sıfırdan bir teknolojik e, cihazı, tamam mı? Ses kontrollü yapabilen bir robot hani. Ama getiriyorsun. Ama onu verdiler bize ya. Tam herif şeyden inceledi. çıkarken ha, i̇nceledi de filmi, mi? detaylarına baktı. Hatta böyle tek kaşını indirip yaklaşıp baktı hmm falan dedi. Yani çözdü. Orada hımm deyince çözdü. <gülüyor> Biz o kadar yani. yani ne yapacak işte, abi? Biliyorum. Saatlerce laboratuvar adı mı oturtsun? Dedi. Hayır ama yani sonuçta e, diyorum ya. Hımm dedim geçtim aslında ama hani battı mı battı. Ulan yazılımını nasıl değiştirdi bu herif demedim mi dedim. Hani çok önemli değil. <gülüyor> E, Gözme batan şeylerden, işte mesela orada mercek tutuyor ya havada, Hı. mesela ben orada metal göremedim. ben de aynı şeyi düşündüm de arkası aynen evet. arkası metal deyip geçiyorsun yani. Yani işte belki de çevresinde metal bir var mıydı falan, falan, falan. falan. E, Bir şey de, diyorsun ama hani e, demek ki filmin akışı, bana bunları siktir et, devam et e, şey çok bilinç üstünden vermiş, <gülüyor> anladın mı? Bilinç altından da bilmeyip geçebilirmişim eğer çok sevseymişim filmi. Onu, onu söylüyorum sadece. Ve ee, filmin sonu. Filmin sonu. Yani. Ha bu son arada son. sonu, sonun sonuna gelmeden sonunda söyleyecek miyiz? Yani spoiler dedik söyleyebiliriz. Hani uyanıdı tekrar uyandı sahne var ya. Evet. Wolverine'in geri döndüğü sahne Evet. Ondan sonra işte aynı müzik çalıyor diyorsun. Meğersem işte Goldies kanalı çalıyormuş evet. falan final. Ya yani, o sahne güzel bir sahneydi bence. Hatta işte karakterleri görüyorsun, ana papkini görüyorsun, ufaktan işte şey roğu, Bob ile sevgili durumları devam ediyormuş. Filmden bir gece önce bana e, bu büyük spoiler'ı verdiği için de buradan ben e, kıvancı teşekkür etmek istiyorum gerçekten <gülüyor> ne dedi abi ben şeyi hiç, hiç bilmiyordum e, scarlett Witch'i yani famke yansını ve scarlett Witch değil şey e, scarlett diyorum <gülüyor> jean grey, grey e, famke yansını hani yansı neyse filmde göreceğimi hiç bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Şeyi de bilmiyordum. Yani Scott'da... Scott da olacak, olmayacak falan muhabbette dönüyordu zaten. İşte Onun da göreceğim bilmiyordum. Kıvanç bana dedi ki ya bu Kıvanç dedi yanılmıyorsam. Kıvanç değilse şeyin de günahında almak istemem. <gülüyor> şey de olabilir çünkü. Ee, Cemil de olabilir. Neyse ikisinden birisi bana dedi ki ya uncredited olarak hani varlarmış filmde falan. Şimdi öyle olunca ben var Wolverine... o ikisi uncreditse niye ana pokun kredited? <gülüyor> Diyaloğu bile yok. Bilmiyorum. Ya o yüzden de hani Wolverine kalkıp kendini işte tekrar okulun içinde bulduğunda ve hani milleti yeniden gördüğünde ya o At etkiyi yaratmadı bende. Çünkü biliyordum o onları göreceklerini, <gülüyor> göreceğini yani. Hani ben Anlamak acaba de dedim... Ama küçücük gözükmüş olması ve evet jenerikte adının Kitty Pryde'dan önce yazıyor olması. <gülüyor> Aynen abi. O biraz çok, biraz değil bayağı ayıp olmuş ayıp yani. Ayıp ya bildiğin. Ee, hani şey falan güzeldi. Ee, hani çocuklar büyümüşler, hoca olmuşlar falan. Hı. ya Aslında hiçbir zaman bu e, geçmiş, gelecek zaman yolculuklu e, Marvel hikayeli dizide de öyle zaten ama... E, Tamamıyla mutlu bir sonuna ulaşılmıyor. Yani alternatif bir kötü çıkıyor. Yani. Hep. E, dolayısıyla hani mutlu sana da bağladılar ya falan dedim. Bütün karakterler hayatta. Tamam mı? Hmm. E, ne bileyim şey geçmişte olan bütün kötü şeyleri de silmişler. Ki zaten yeni bir e, seri ve şey e, e, X-Men dünyası yaratmak için böyle bir tercih evet. yapmışlar. Sıfırlıyorlar çünkü her şeyi. Ama yani orada bir Hoşuma gitti, okul dolu lan falan. Ya ben de işte ben de o yüzden sevdim hani. E, bir Nightcrawler eski... görseydik, bir Angel görseydik orada güzel olmaz mıydı yani? Olurdu orjinal, ama. Marvel yani... Xmen'in hepsini görseydik. Eski Marvel'dan çıkıp Marvel Now oldu. Hı hı. Okey dedim ben de, hoşuma gitti, mutlu oldum yani. Ayrıca hani Jean Grey'i de işte Cyclops'u da hı hı. kullanmak istiyor. Tabii ki Fox tekrar yani evet. diye düşündüm hani. Famke de yaşlanmıyor ya. Evet abi hatun aynı hala ya. 50 yaşında lan hatun. Ve ondan sonra End Credits ardından da havada uçuşan piramitler. Hayır piramit parçaları. Parçaları. Puzzle yapıyor herif. Evet ee, şey görüyoruz. Ne o? En-Suna-Nur mu? Ne gerçek adı? Apokalips'in insan adı yani şey Köle adı, bildiğimiz adı. Öyle bir şey ki. Nurlu bir şey <gülüyor> Ben aslında o herifi şey zannediyordum O Apokalips'in ilk e, Apokalips olmadan önceki Hı, Hali e, Hali değil de onun bir şey var ya Sonra e, nasıl desem Lideri mi diyeyim e, Akıl hocası mı diyeyim Kölesi olarak başlıyor sonra Apokalips böyle full fledged ap Apokalips olunca ters dönüyor Arab kuma dönüşen bir arab. Kuma dönüşen arab. Ölümsüz. Dizi de postapokalips dağı bu. Yani apokalips. Ben için o zannediyorum. Milattan önce işte 5000 yılından beri işte var olan hani ilk kaydı ilk bilinen mutant. İlk ve son mutant. Yani evet. Çünkü ölümsüz. Sadece ölümsüz değil. Yani bildiğimiz bütün bütün mutantların güçlerini teker teker sahip. Hepsi var. Öyle mi? Evet. Zihin okuyabiliyor. E, metali bükebiliyor, işte onu yapıyor, vücut şekil değiştirebiliyor. Hepsi var. Hepsini yapabiliyor. Okey. Ve e, zaten işte e, gitgide güçleniyor olması ve ondan hmm. sonra kendini apokalips olarak görüyor olması, bu ismi kendine veriyor oluşu falan filan. Hepsi bu. Yani şey olması gerekiyor. Yani apokalipsin şey derdi yok. Ee, i̇şte mutantlardan nefret ediyorum böyle bir derdi yok. Hmm. İnsanlardan nefret ediyor Yok böyle bir derdi de yok. Apokalips o kadar güçlü ki Survival tamamen aynen öyle. Survival üzerine hani bütün... Darwinist bir bütün e, mutant kendisi. E şimdi e, hani mutantlarla insanlar arasında olması gereken savaşlar vır zıvır hani hiçbirisi olmayacak. Ama e, o yüzden de Apokalips lazım. Şimdi onun pis planı lazım yani. Evet. Yani Apokalips'in bir sürü şey var. Evet versiyonunda farklı emelleri var. Hatta en sonunda Apokalips olmasa bile onun çocukları olduğunu iddia eden işte veletler, e, varisçileri e, hani nin savunduğu hipotez işte şey, Apokalips'in şeyine yönelik e, evrim için ve evrimin bir sonraki adı mutant olduğu için insanlığa karşı mutantlığı e, koruma gibi bir derdi var bu e, yeni Marvel Now hikayesinde. Evet. <gülüyor> Daha öncesinde de işte şey, e, amacı insanlığı ve mutantlığı kapıştırıp acaba hangisi hayatta kalacak, hangisi hayatta kalmaya evet. değer gibi e, işte olayları vardı. Bakalım yani nasıl ya bir... işte o, o açıdan düşünürsen şimdi ikisi de hayatta kaldı. Evet. E, bu da apokalipsinin hoşuna gitmeyecek bir şey yani. E, bir de üstüne, bu... ya apokalipsi gördük, i̇şte, piramit yapıyordu. Dört atlısını, dört develisini de gördük. Gördük mü hepsini? Ben onları görmedim. Yani ben at mıydı deve miydi tam hatırlayamadım ama dört <gülüyor> tane figür gördük. Normalde at olmaları evet. gerekiyor yani. <gülüyor> Four Horseman. Evet ama Mısır'da yani attan çok deve. <gülüyor> Brian Singer'ın Apokalips'le ilgili şöyle bir açıklaması var. Ee, 80'lerde geçecek bir felaket filmi olacak diyor. Evet. Yani şimdi biz bu filmin sonunda milattan önce 3000'e gittik. Çünkü piramitler o dönem yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani piramitleri tam tarihleyebilen olmadığı için. E, o dönemler gibi e, Yani 4 Yani önce 4000 diyenler var. İşte, e, o döneme e, geri döndük yani. Bazıları o, bize da onu diyor gösterdi. ki e, buz önce yapıldı diyenler de var. E, var var uzaylılar yaptısı var. O, su var, bu su var. Şimdi, o dönemi geri götürdü. Şimdi tekrar 80'lere geri getirecekler bizi. Bize tekrar onun başında yine böyle bir Mısır'da sahneler vereceklermiş. Kasmasa mı acaba bu konuda yani? Yani bence vermeyecek. Ya da verecekse de filmin başında değil de içeride içinde flashback olarak Hı. verebilir. Bryan Singer çok flashback yapmıyor Sen Senaryoya bağlı tabii. Ya şimdi şey var. Bu şeyden söyledim Apokalips muhabbetinde. Tamam filmin sonunda gördük işte Apokalips'te izleyeceğiz ileride falan filan. Angel'ı görecek miyiz ben? Wolverine. Durumu var bir Yani... Yani Death olacak mı diyorsun? Ha, yani Yine Wolverine üzerinden X-Men filmi mi göreceğiz mi diyorsun? Diyorum. Yani bence Hugh Jackman yani... E, çünkü Hugh Jackman bırakacağım dedi. Bırakacağım dedi. Sonra da şey yaptı. E, bir film daha varım dedi. Yaladı tükürdüğünü. Ben en son bir film daha varım dediğini okudum. Yok ondan sonra... Yani nesmi olarak daha fazla filmde oynayacağım demedi. Ama şey... E, Ucunu çok açık bıraktı. Hı. Yaptığı açıklamalarda. Benim okuduğum oydu. Yani. yani şey aslında izin verseler Avengers olarak da oynamak istiyorum falan dedi. Ha evet onu dedi. Ee, onu bu, okudum. Böyle olsa e, hani şu rolde istiyorum falan filan dedi. Yani bilmiyorum. Dedi de dedi. Ki aslında Wolverine'in Avengers'ta olması kadar mantıklı bir şey yok. Ve bir kere bunu açtılar ya. E, hani bu karakter senin bu karakter benim muhabbetini. Bence e, belki bir... Karakter takısı durumu söz konusu. Olabilir. Bryan Singer'da Iron Man istiyormuş. Ben sana Wolverine vereyim bana Iron Man ver diyebilirsin. Ama o Iron Man istiyorum derken nasıl diyor bunu? Bana Iron Man'i ve Robert Downey Jr'ı verdi. <gülüyor> yani çünkü Tamam ben de Wolverine'i ve Hugh Jackman'ı vereceğim. Yani e çünkü düşünsene şimdi Hugh Jackman için aynı şeyi söyleyemem artık. Çünkü çok fazla filmde oynadı. Ama Iron Man'i başka biri şu an oynayamaz abi. Çok üzgünüm yani. Oynayamaz şu an. Kimse siklemez oyunu Iron in. Yani, Kimse öyle. yeni Stark'ı siklemez. Oy, ona, o, oy, onu, onun için bir şey yapmaları lazım. Oy, olmaz yani. Ama Hugh Jackman da tabii ki hayvan gibi bütünleşmiş durumda Wolverine'le. Yine de Wolverine'i ben artık başkası oynasın istiyorum mesela. Açığın hani öyle bir yeniliği. Ama ben de değilim ya. O kadar. Çünkü hiç siklenmeyen bir karakteri aldı herif. Ve o yaptı yani. Gerçekten John Fowler'o ile beraber ikisi yaptılar yani. Evet. Ee, bilmiyorum ama e, Wolverine'in bir Avengers filmi görmek fena olmaz herhalde ama bilmiyorum ya hani artık e, çizgi romanlarda da daha pasifist bir Wolverine görüyoruz eskisi kadar saviç değil ee, gerçi saviç Wolverine değil bir seri var ama <gülüyor> e, orada da çok saviç görmüyoruz yani, görüyoruz aslında ama çok da saviç görmüyoruz <gülüyor> ya bilmiyorum ben Wolverine Avengers filmlerinde şeyden isteyebilirim herhalde hani e, oturup bunların taytlarıyla taşrak geçsin Orada kenarda falan Heh, Mesela Kaptan Amerika'nın Ağzına sıçsın çünkü Hı. umurunda değil Kaptan ne derse desin Hani onun çok güzel bir Lafı var We have an understanding diyor Kaptan Amerika ile ilgili O istediğini söyler ben de istediğimi yaparım diyor. Ya asıl yani Öyle bir din dinamik görmek e, Fena olmaz Avengers içerisinde Marvel'dan ben Age of Apocalypse'ten sonra böyle bir Cable and Deadpool falan istiyorum yani. Cable and Deadpool değil de büyük ihtimalle Cable gelecek gibi geliyor. Cable and the... e Deadpool'u çekmek <gülüyor> istiyorlar. Cable and Deadpool olsun işte. Olmaz bence ayrı çekerler. Oğlum çok iyi olur lan. Aslında iki karakteri de yeter yani film. Aslında e, gerçi gerçekten animasyonla tanımış olanlar bu X-Men'i. Şey Dinamite görmek hoşlarına gidebilir. E, Bishop, Gambit, Wolverine üçlüsünü. Cable and Deadpool olsun. Yani e, X-Force X -Force yapıyorlar. X-Force'nı dair olsun. X-Force'nı yapıyorlar. X-Force'n hangi versiyonunu yapacaklar o tartışılır. Ee, Yenisini son dönemini yaparlar. Yani Marvel Now'ın hemen öncesini yaparlar. Yani Marvel Now'dan sonraki kadroda şey var. Cable var. Domino var. Ee, boom Boom var. Yanlış hatırlamıyorsam. Adı neydi bilmiyorum kızın eee Colossus var, Forge bu var. bu, de... film, bu filmde Blink'i oynayan e, oyuncunun adını gördüm. Bing bing. Fan bing bing. Evet. <gülüyor> Fan bing bing. Çok hoşuma gitti. Oynadığı karakter de Blink. Oğlum asıl Warpass'i e oynayan herifin adı neydi? Ee, Bobo muydu? Öyle bir şeydi. Aa evet. Bong bongtu. Pop gar. Pong pongtu. Bing bingle bong bongu bulmuşlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum var. Yani Blink'i ben açıkçası e, böyle güçlerini kullanıp o pozda böyle iki saniye beklemesi dışında çok sevmiştim filmde. Ya iyiydi. Hiç aralarından hiçbir batmadı bana. Neyse işte e, film genel olarak izlenebilir bir film e, bence. Ama ve lakin e, beklenti olmaması lazım kanımca Evet. Ee, çok büyük bir sürpriz beklememek gerekiyor. Bir de şey he, sürpriz yok çünkü filmde. Film e, şey arasında kalmış gibi geldi bana. O yüzden belki bu kadar filmin içine giremedim. Film sanki bir e, broşür gibiydi tamam mı? Hani bir sonraki filme bir önceki filmler nasıl bağlanacağını anlatmayı görev edinmiş bir broşür gibiydi. O yüzden çok lineer anlatıldı her şey. Çok e, şey e, karakter detayı yoktu. Çok ee, hani zaten çok beklemiyoruz o ayrı mesele. Ama e, hani bariz bir şekilde. Küçük çocuklar bu filmi tamam mı? Aslında önceki filmlerle mevcut e, bu noktadan sonra çekilecek olan filmlerin arasında köprü olduğunu bilsin diye Ali Topu At şeklinde anlatıldığı kanısındayım. Dolayısıyla orada birazcık sıkıldım. Ders gibiydi çünkü bazı yerlerde. Yani yo dümdüz. Yani işte ders gibiydi derken hani. Onu diyordum ben de işte hani çok sürpriz bekleyerek filmi o yüzden izlemesin kimse yani. Hani ne kurgu açısından ne hikaye açısından bir sürpriz Yani bariz bir şekilde Brian Singer'ın hani e, daha önceki açıklamaları işte Apokalipsi daha film çıkmadan 3 ay 4 ay önce açıklamış olması. Ondan sonra da şimdi e, gelip de hani Avengers'la kıyaslamayın bizi falan filan de, demiş evet, olması. Evet ya onu okudum ben de çok e, yani şey açısından Onun... podcastin başında anlattığım mevzuda haklı aslında Brian Singer. Hani evet. Avengers gibi bir takımla X-Men gibi bir takımı karşılaştırmayın. Bence de karşılaştırmayın. Evet. çünkü çok daha büyük kahramanlardan oluşan bir takım Avengers. X-Men öyle değil. X-Men daha hani evet çok daha geniş bir kadrosu olan çünkü mutantlardan oluşan evet. bir ekip. Ama e, o kadar yani hepsi birer star değil Marvel. Brian Singer de hiçbir zaman onların hepsini birer stara dönüştürmeye çalışmadı. Wolverine dışında. Hep Wolverine hani yıldız olsun diye hep ön planda tutuldu. Çizgi romanlar da bir noktadan sonra o noktaya gitti. Hep Wolverine ön planda oldu falan filan. O yüzden de elindeki malzeme belli Singer'ın yani. Ama ben işte yazımda da söylediğim gibi şu noktada katılmıyorum. Sonuçta eğer sen bana Marvel'la beni şey Avengers'la beni kıyaslama orada Iron Man var diyorsan ve Iron Man'in de John ile Robert Downey Jr.'ın sıfırdan yaratmış olduğu bir karakter olduğunu e, biliyorsak eğer senin elinde baştan bu kadar büyük bir kadro varken elinden yani seçebileceğim e, ve X-Men gibi bir title varken onun içinden sadece Wolverine'ni alıp çıkartmış olman ve diğerlerini hani siklememiş olman senin suçun. Oradan hani e, Kitty Pryde taşımaya çalıştı mesela. Tamam evet, mı? 3'ten e şeye <gülüyor> bu filme ama e, yani o da LMP page oynadığı için abi ama öyle demeyeceğim. şimdi Erikle ben... mesela şeyi yaptı yine aslında yıldızlardı hani ha, şey sev yani. Hani... yani ilk filmlerde yıldızlardı diyemeyeceğim yani abi, yıldız mı... Magneto was right tişörtüyle geziyordu herkes yani bu first class'tan önceydi ama şey değildi sonuçta. Bir franchise götürecek tipler ya da sadece kendi... Yaşlılardı Evet yaşınlardı. Ama genç halleriyle de aldı tekrar. Ha, geç, koydu. Aynen aynen. Genç hallerinde var o. o park. Yani stüdyo bir ara işte Magneto Origin filmi yapacaktı. Yapmadı. Wolverine Origin batınca. Evet. Ama o haliyle bir Magneto Origin filmi zaten bence zordu. Belki bu noktadan itibaren kesinlikle olabilir bir magnet origin filmi yani first man'dan sonra X Men First Class'tan sonra ee, Xavier için de yapabilirler bunu fakat X Men 1 2 3'te onu verecek bir e, şey karakter değildi ikisi de. tamam ama o o zaman da geçmişti mesela şeyden... ana paketi kullanarak Rogue'u bir e, şey yapmaya çalıştılar ama onu da çok kötü kullandılar kötüydü birinci film hani e, bence 2'de 3'te e, daha e, bilindik ve daha e, ne bileyim insanların sempatisini kazanabilecek e, karakterleri oynayabilirlerdi. E, hmm. Mesela Iceman'ı birazcık daha e, bildiğimiz gibi espiritüel bir karakter yapmış olsalardı, onu spin-off'unu yapıp birazcık daha genç bir kitleye satabilirlerdi Iceman'ı. E. Beğenmedi. <Gülüyor> Ice hep içi boş bir karakter olarak verdiler bize. Evet. Bu filmde de öyle boş. Yani yani. ben, benim demek istediğim oydu, anladın mı? Ellerinde aslında spin-off'unu yapabilecekleri ya da ayrı bir yapı kurabilecekleri çok karakter var. Ama belli ki abi... Ve X-Men... Bayağı Robert Downey Jr. bayağı korkutmuş belli ki Singer'ı yani... Ben öyle bir yıldız çıkartamam diyor. Öyle bir oyuncu lazım bana diyor. Onun gibisi de yok diyor anladım. O, o derece bir göt yalamaya gitmiş orada yani. Ama işte benim de demek istediğim oydu. Sen bu heriflerden önce yapmışsın bunu anladın mı? Sen kendini denememişsin. Başkası denemiş başarılı olmuş. Ve yine göt korkusuyla yine denemiyorsun. Ve onu bahane ediyorsun. Yani o çirkin geldi bana. Ama e, demem şu. E, X-Men e, Baris. Bir şekilde Days of Future Past Apokalips öncesi bir, bir hazırlık filmi olarak düşünerek yapmış diye düşünüyorum ben Bryan Singer'ın. Yani e, kendi başına muhteşem bir film değil de bu bu adımda biz bir kendimizi toparlayalım, yaptığımız, sıçtığımız şeyleri silelim. İnsanlar madem sevmiyor 3'ü, 3'ü de silelim. Phoenix geri gelsin, e, Scott ölmemiş olsun e, falan filan. Temiz bir başlangıç yapalım. Asıl startımız işte apokalips olsun mantığıyla çekmiş gibi geldi. Zamanlı yolculuk konseptinin biraz tırt kullanımı vardı yine. Çünkü hani şey zaten zor. Hani zihinsel bir zamanda yolculuk yaptırmışsın. Ama diyorsun ki orada yaptığın şeyler bugünü etkileyecek. Şimdi böyle bir şey diyorsun tamam mı? Böyle deyince de e, bildiğimiz bir hani butterfly efekt durumu vardır, bir şey vardır. Yani Wolverine'nin kendi zihniyle o an e, uyanmasıyla birlikte zaten bir şeylerin değişmeye başlıyor olması gerekirdi. Gelecekte. Ama bunu yapmadı mesela. Puf olup yok olacak, puf olup yok var olacak hani. Böyle birdenbire değiştirdi zamanı. Hayır, zaten onu öyle dedi. Çünkü açıklamasını yaptı başlıyor. İşte dedi yaptı ki... ve bu ara o çok Türk bir <gülüyor> konsept olarak geldi. Yani. yani uyanana kadar senin yaptığın hiçbir evet. şey sayılmıyor arkadaş dedi. Aynen öyle. Yani o yüzden zaten uyur halde ölürse hiçbir şey değişmeyecekti ye getirdiler. Evet. Ve o yüzden sondaki sentinerleri... İşte o yüzden korudular ettiler falan. Ama bu hiçbir şekilde filmde anlatılmadı aslında. Evet. Söylendi ama anlatılmadı. İşte o yüzden hani ders niteliğinde dediğim şeyler onlardan. Yani e, biriyle ile biri topladık. iki oldu arkadaşlar şeklinde bir filmdi aslında. Ve sırf hani e, şey olsun diye de Magneto Magneto olsun diye de büyük bir şey kaldırdılar. Ne gereksizdi ya o stadı kaldırması falan. Çocukların umarım hoşuna gitmiştir ya. ya kesin gitmiştir. Umarım gitmiştir. Hayır, zaten <gülüyor> köprü kaldırdı herif üçüncü filmde. Millet ona o kadar çok laf etti ki hatırlarsan. Ulan köprü mü kaldırılır falan dediler. Çocuklar bayılmış tamamen. Madem kaldırabiliyor arkadaş tekrar kaldırsın demişler. kaldırdılar. <gülüyor> o, o sahnelerde mesela bender için çok üzüldüm ben böyle. Hani Dev bir oyuncusun. İşte ellerini kaldırıp uçarak yanlarından ayrılıyorsun ya böyle <gülüyor> başkanın ve adamlarının. <gülüyor> o Fassbender'ın suratında böyle bir hüzün gördüm. Ben orada <gülüyor> sikeyim düştüğüm hale bak der gibi böyle. Hani. Ya sen ona üzüldüysen. İyan amca ne yapsın? Niye canım yani? Adam adam 4 filmde şunu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Terazi gibi havada duruyor herif ya. Ama ne koyayım ben Gandalf'ım ya. <gülüyor> Ki Gandalf olarak da yaptığı aynı şey yani. Yine de bilmiyorum yani ben filmden keyif aldım. Evet tonlarca eleştirdiğim kısım var benim de yani ama... Ben de büyük ihtimalle evde e, hani can bir sıkıntısından daha yani. bir iki defa daha izlersem daha çok severim gibi geliyor. Evet. Yani o zaman indirgemiş olurum küçük ekranı. <gülüyor> e, ama işte dediğim gibi daha fazla karakter sözün e, sanki bana tutulmamış hissiyatı verdi. Tamam vardı ama ondan sonra ne bileyim e, o, o, o anlamda kandırılmış hissettim. Ondan sonra işte bu e, politik olaylara giriş vesaire kısmında da biraz kandırılmış hissettim. Özellikle First Class ve Captain America'dan sonra. Ee, Wolverine, niye Wolverine? Tamam, e, ders niteliğinde anlattılar bize, şu yüzden dediler ama gereksizdi Wolverine olmasını. Başka bir şekilde uydurabilirlerdi ve daha efektif kullanabilirlerdi o karakteri. Ya da başka bir karakteri. Onun dışında bir de e, Tabii ki apokalipsiz faktörü. Uyuyor muymuş apokalips şimdiye kadar uyumuş mu? Bilmiyoruz. Göreceğiz. <gülüyor> Aslında var ya bu filmden sonra apokalipsin eline e, Gerçi yine Age of Apocalypse Çıldırın e, Atom'a bağlamış olsalar Yine distopik bir gelecekte falan Daha güzel oldu. Yani Wolverine bir uyanmış olsa Hasiktir lan ne yaptım ben? Farklı bir gelecek ve daha pis bir gelecek. Daha eğlenceli olur. Ya diyorum ya hani sadece filmde kullanıldığı hal değil zaman yolculuğu olayı kullanılmamış yani hiç hiç kullanılmamış. Çok basit kullanılmış ya da öyle diyeyim yani. Yani sevdim hakikaten mutlu sonunda işte o bir sürü evet. karakteri görmek evet. güzeldi ama hani bir Marvel hikayesinden <gülüyor> bekleme beklemediğin bir şey ya da belki de uyanmıştır da şey e, House of M dünyasındadır falan ya tüm mutantlar mutlu mesut yaşıyor ama kapıdan dışarı çıktığı zaman insanlar köle gibi falan olabilir öyle olursa sevinirim mesela öyle olmayacak tabii belki de House of Apocalypse e, House of Apocalypse yapacak <gülüyor> <gülüyor> Apocalypse diyorum no more mutants <gülüyor> <gülüyor> no more mutants'ten ziyade şey e, tam zıt bir durum olursa şaşırırım. Yani more more humans. Ha. O zaman podcast'i burada bitirelim diyorum ben. Tamam. Bitirelim o zaman. Eee podcast'imiz bitmiştir arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> Nasıl ihtiyaç olması bir şey. Çaylar şirkette. Bitti. Gidin. Git <gülüyor> direkt. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>